Birinci nükte, Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından, Nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle, daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadardırlar. Ve lillahilhamd, bu fıtri alakadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakarlık, hakiki bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakarlık manasını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Evet bir valide beledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile vazifeyi fıtriyesi itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayatı dünyeviyesini hem hayatı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymetli seciye inkişaf etmez veya hut istimal edilir. Yüzer numunelerinden bir küçük numunesi şudur. O şefkatli valide çocuğunun hayatı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor, cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıttı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiyeyi İslamiyeyi tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek bir çare veledini hapsi ebedi olan cehennemden ve idamı ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrı ile çalışsa o veledin bütün ettiği hasenatının bir misli Validesinin deftere amaline geçeceğinden validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi ahirette de değil davacı olmak bütün ruhu canı ile şefaatçi olup ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Evet insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum validemin ders ve telkinatını, şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde, birer çekirdek esasiye müşahede ediyorum. Ez cümle, meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek, ve Risale-i Nur'un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o manevi derslerinden aldığımı yakînen görüyorum. Evet, bu hakiki ihlas ile hakiki bir fedakarlık taşıyan validelik şefkati, suistimal edilip, masum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan ahiretini düşünmeyerek, muvakkat fani şişeler hükmünde olan dünyaya, o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkatı suistimal etmektir. Evet, kadınların şefkat cihetiyle bu kahramanlıklarını hiçbir ücret ve hiçbir mukabele istemeyerek, hiçbir faydi şahsiye, hiçbir gösteriş manası olmayarak ruhunu feda ettiklerine, o şefkatın küçücük bir numunesini taşıyan bir tavuğun yavrusunu kurtarmak için arslana saldırması ve ruhunu feda etmesi ispat ediyor. Şimdi terbiye-i İslamiyeden ve amal uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas ihlastır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakiki ihlas bulunuyor. Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslamiye'de pek büyük bir sadete medar olur. Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor, belki yüz cihette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan-ı şeref istiyorlar. Fakat maad bir teessüf biçare mübarek taifî nisaiye, Zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için başka bir tarzda zafiyetten ve acizden gelen başka bir nevi de riyakarlığa giriyorlar. İkinci nükte. Bu sene inzivada iken ve hayatı ictimaiyeden çekildiğim halde bazı Nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekseri dostlardan kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim. Eyvah dedim. İnsanın hususan Müslümanın tahassungahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini aradım, bildim ki nasıl İslamiyetin hayatı içtimaiyesine ve dolayısıyla dini İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatı ile sefahiete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de Bicara Nisa tayifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim ve bildim ki bu millet-i İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma kat'iyen beyan ediyorum ki kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yeganesi daire i İslamiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya'da obî icâret taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir parçasında denilmiş ki aklı başında olan bir adam refikasına muhabbetini ve sevgisini 5-10 senelik fani ve zahiri hüsn-ü cemaline bina etmez. Belki Kadınların hüsnü cemalinin en güzeli ve daimisi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsnü siretine sevgisini bina etmeli. Ta ki o biçare ihtiyarladıkça, kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası, yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil. Belki hayat-ı ebediyesinde ebedi ve sevimli bir refika hayat olduğundan, İhtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lazım geliyor. Şimdiki terbiyeyi medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakattan sonra ebedî bir müfarakata maruz kalan o aile hayatı esası ile bozuluyor. Hem risale i Nur'un bir cüz'ünde denilmiş ki bahtiyardır o adam ki refikay ebediyesini kaybetmemek için salihâ zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur. Saadet-i içinde saadet-i uhreviyesini kazanır. Betbahtır o adam ki sefaate girmiş zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Betbahtır o kadın ki zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veil o zevc ve zevceye ki birbirini ateşe atmakta yardım eder, yani medeniyet fantazielerine birbirini teşvik eder. İşte Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki bu zamanda aile hayatının ve dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerin inkişafının sebebi yalnız daire-i şeriattaki adabı İslamiyetle olabilir. Şimdi, aile hayatında en mühim nokta budur ki, kadın, kocasında fenalık ve sadakatsızlık görse, o da kocasının inadına, kadının vazifi ailevisi olan, sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askerideki itaatın bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zir zeber olur. Belki o kadın, elinden geldiği kadar, kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedi arkadaşını kurtarsın. Yoksa o da, kendini açıklık ve saçıklıkla başkalara göstermeye ve sevdirmeye çalışsa, her cihetle zarar eder. Çünkü, hakiki sadakatı bırakan, dünyada da cezasını görür. Çünkü, namahremlerin nazarından fıtratı korkar, sıkılır, çekilir. Namahrem, yirmi erkeğin, on sekizinin nazarından istiskal eder. Erkek ise, namahrem yüz kadından, ancak birisinden istiskal eder, bakmasından sıkılır. Kadın o cihette azap çektiği gibi, sadakatsızlık ittihamı altına girer, zafiyetiyle beraber hukukunu muhafaza edemez. Elhasıl, nasıl ki kadınlar kahramanlıkta, ihlasta şefkat itibariyle erkeklere benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar. Öyle de o masum hanımlar dahi, sefahette hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler. Onun için fıtratlarıyla ve zayıf hilkatleriyle namahremlerden şiddetli korkarlar ve çarşaf altında saklanma kendilerini mecbur bilirler. Çünkü erkek sekiz dakika zevk ve lezzet için sefaate girse ancak sekiz lira kadar bir şey zarar eder. Fakat kadın sekiz dakika sefahetteki zevkin cezası olarak dünyada dahi sekiz ay ağır bir yükü karnında taşır ve sekiz de o hamisiz çocuğun terbiyesinin meşekkatine girdiği için sefahette erkeklere yetişemez, yüz derece fazla cezasını çeker. Az olmayan bu nevi vukuat da gösteriyor ki, mübarek taife-i nisaiye, fıtraten yüksek ahlaka menşe olduğu gibi, fısku sefaette dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar, daire-i terbiye -i İslami içinde mes'ud bir aile hayatını geçirmeye mahsus bir nevi mübarek mahlukturlar. Bu mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar. Allah bu hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Hemşirelerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum. Maişet derdi için serseri ahlaksız, frank meşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense, Fıtratınızdaki iktisat ve kanaatla, köylü masum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaların evinden kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız. Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşallah rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yoksa şimdiki işittiğim gibi mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyeti İslamiye ve şerefi milliyemize yakışmaz. Üçüncü nükte. Aziz hemşirelerim, katiyen biliniz ki daire-i meşruanın haricindeki zevklerde, lezzetlerde 10 on derece onlardan ziyade elemler ve zahmetler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer kuvvetli delillerle, hadisatlarla ispat etmiştir. Uzun tafsilatı Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ez cümle Küçük sözlerden altıncı, yedinci, sekizinci sözler ve gençlik rehberi benim bedelime sizlere tam bu hakikati gösterecek. Onun için daire-i meşrudaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Hem katiyyen biliniz ki, bu hayat-ı dünyeviyede hakiki lezzet, iman dairesindedir ve imandadır. Ve amal salihanın her birisinde bir manevi lezzet var. Ve dalâlet ve sefaette bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer kat delillerle ispat etmiştir. Adeta imanda bir cennet çekirdeği ve dalâlette ve sefaette bir cehennem çekirdeği bulunduğunu ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynel yakîn görmüşüm. Ve Risale-i Nur'da bu hakikat tekrar ile yazılmış. En şiddet muannit ve muhterizlerin eline girip hem resmi ehli bukuflar ve mahkemeler o hakikatı cerhedememişler. edememişler. Şimdi sizin gibi mübarek ve masum hemşirelerime ve evlatlarım hükmünde küçüklerinize başta tesettür risalesi ve gençlik rehberi ve küçük sözler benim bedelime sizlere ders versin. Ben işittim ki benim size camide ders vermekliğimi arzu ediyorsunuz. Fakat benim perişaniyetimle beraber hastalığım ve çok esbab, bu vaziyete müsaade etmiyor. Ben de sizin için yazdığım bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşirelerimi, bütün manevi kazançlarıma ve dualarıma nur şakirtleri gibi dahil etmeye karar verdim. Eğer siz benim bedelime Risale-i Nur'u kısmen elde edip okusanız veya dinleseniz, o vakit kaidemiz mucibince, bütün kardeşleriniz olan Nur şaketlerinin manevi kazançlarına ve dualarına da hissedar oluyorsunuz. Ben şimdi daha ziyade yazacaktım fakat çok hasta ve çok zayıf ve çok ihtiyar ve tashihat gibi çok vazifelerim bulunduğundan şimdilik bu kadarla iktifa ettim. Elbaki huvel baki, huve el -baki Duanıza muhtaç kardeşiniz Sait Nursi